Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Soru soruldu. Dünya düz dönmüyor, sabit ve güneş hareket ediyor diyorlar ve buna ayet ve hadislerden delil getiriyorlar. Bu doğru mu? Günümüzde bilindiği gibi kardeşlerim, dünya batıdan doğuya doğru dönmektedir ve bilim bunu ortaya koymaktadır. Gerçekler bunu ortaya koymaktadır. Ancak bunun karşıtı olan görüş, ayet ve hadislere dayanarak bunun aksini iddia etmektedir. En son dönemde de bu iddialar yeniden dillendirilmiştir. Suudi Krallığı Bilimsel Araştırmalar, Araştırmalar Kurulu Başkanlığı yapmış olan Şeyh Bin Baz'a göre Dünya dönmüyor, sabit duruyor. Güneş ise sürekli yer değiştiriyor. Şeyh Abdulaziz bin Baz şöyle bir fetva vermiş. Kim dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ederse küfür ve dalalete düşmüş olur. Çünkü bu iddia hem Allah'ın hem Kur'an'ın hem Peygamber'in reddidir. Bunu iddia eden kişi tövbeye davet edilir. Ederse ne ala. Aksi takdirde kafir ve dinden dönmüş bir kişi olarak öldürülür. Ve malı da Müslümanların hazinesine katılır. Böyle bir fetva vermiş. Yani güneş mütemadiyen bir yerden doğuyor, bir yerden batıyor. Eğer dünya dönüyor olsaydı dağlar, ağaçlar, nehirler ve denizler sürekli yer değiştirirdi. Ama gelin görün ki ne Mekke'deki Nur Dağı ne de Medine'deki Uhud Dağı yer değiştirmiştir. Demek ki dünya dönüyor ama güneş sabit duruyor diyenler bir sapıklık içindedir. Şeyh bunu söylüyor. Tabi bu iddia geçmişten beri dile getirilen, iddia edilen, söylenilen bir durum. Kral ailesinden Prens Sultan bin Salman 1985 yılında uzaya çıkmıştır. Kendisi de dünyanın yuvarlak olduğunu müşahede etmiş ve Şeyh bin Baz ile bu konuda tartışmıştır. Yani şeyhe durumun farklı olduğunu, dünyanın yuvarlak olduğunu müşahede ettiğini, dünyanın döndüğünü ifade etmesine rağmen ikna edememiş anlaşılan. Çünkü bu arada şunu hatırlatayım. Şeyh Bin Baz görme engelli olan bir alimdi. Yani bu durumu bizzat gözleriyle müşahede edebilmesi, dünyadaki durumu, semavattaki durumu bizzat gözleriyle müşahede edebilmesi mümkün değildi. Şimdi delil getirilen ayetlerden Bazıları şunlar. Hicr suresi 19. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yere gelince onu döşeyip yaydık. Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik. Yani yeri döşeyip yayması dümdüz olduğuna delil diyorlar. Başka bir ayette yine Gâşiye suresi 20. ayette. Yere bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmış? İşte bu ayetlerden e, yeryüzünün düz olduğunu iddia ediyorlar. Yani yerde, üzeri, üzerinde hareket eden canlılar için e, dümdüz bir mekan olduğunu, yeryüzünün e, bu ayetlere göre küre olmadığını iddia ediyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, eski alimlerden de bu görüşü savunanlar vardı. Çünkü eskiden teknoloji bu derece ilerlememişti. Uzaydan dünyanın görüntüleri, semavatın, semavatta bulunan gezegenlerin görüntüleri, yıldızların, güneşin görüntüleri elde edilememişti, bilinmiyordu. O zamanki bilimsel verilere göre yorumlar yapılıyordu. Alimler ancak anlayabildiklerini ve görebildikleri kadarını söylüyorlardı. Böyle bir kanaya sahiptiler. Ve ayetleri ve hadisleri bu şekilde tevil ettiler. Anladıkları şekilde tevil ettiler. Şimdi şu, mesele şudur kardeşlerim. Ayetleri inkar etmekle tevil etmek, tevil ettikleri durumu inkar etmek farklı bir şeydir. Evet bu ayetleri inkar eden kafir olur. Ancak ayetlerdeki tefsir yani ayetlerin tevili, onların anlamadığı şekildedir demek farklı. Bu ayetleri inkar etmek farklıdır. Ayetlerin tevilini bilimsel gerçekler ile bugün yine anlıyoruz. Ayetlerin tevilinden dünyanın yuvarlak olduğunu ve bilimsel verilerle çelişmediğini anlamış oluyoruz. Şimdi bu ayetlerde geçen yeri döşeyip yaydık ifadesinden Rabbimizin şu şunu ifade ettiğini anlayabiliriz. Bir mucize işaret vardır. Yani dünya yuvarlak olmasına rağmen dönmesine rağmen Rabbimiz adeta bizi rahatsız etmeyecek bir şekilde dünyayı yaymış. Sanki düz düp dümdüz bir şekildeymiş gibi yaymış olarak bize gösteriyor ve biz bunun farkına varmıyoruz. Dünya döndüğü halde küre şeklinde olduğu halde biz bunu rahatsız olmadan üzerinde yaşayabiliyoruz. İşte bu büyük bir mucizedir. Yani yere bakmıyorlar mı ifadesi? Yani düz olan bir şeye eğer ki bunda bir mucize yoksa neden işaret etsin Rabbimiz? Demek ki burada bir mucize var ki yani biz onu döşeyip yaydık. Dümdüz olan şeyi döşeyip yaymadaki espri nedir? Burada hiçbir mucize tarafı yoktur. Ama yuvarlak olan, küre olan dünyanın yayıldığına işaret edilmesi büyük bir mucizeye işaret etmektir. İşte kardeşlerim bu ayetleri bu şekilde tevil edersek bu ayetleri inkar etmek değil böyle anlamaktır. Mesela şöyle bir örnek daha verebilirim. Nemin suresi 88. ayette Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Bakın dünyanın yuvarlak olmasına rağmen bizce dümdüz sanılması gibi dağlar hareket ettiği halde dağların sabit durduğunu zannediyoruz. Bize rahatsızlık vermeyecek şekilde bize fark ettirmeden Dağlar hareket etmektedir. Aynı e, biraz önceki ayetteki mucize gibi burada da bir mucize vardır. Dağlar hareket etmesine rağmen biz onları donmuş zannetmemize rağmen aynı bulutlar gibi sürüklenmektedir. İşte dünyada yuvarlak ve küre şeklinde olmasına rağmen, hareket etmesine rağmen Rabbimiz bizim için onu yayıp döşediğini ifade etmektedir. Biz farkına varamıyoruz yani. Öyle müthiş bir e, mucize ki bu. E, biz onun farkına varamıyoruz. Evet. Zümer Suresi 5. ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Allah geceyi gündüze dolar. Gündüzü de geceye dolar. Yani ayetin devamında e, güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Dikkat et. O azizdir ve çok bağışlayandır. Kardeşlerim ayette geçen dolamak diye tercüme edilen Arapça yani tekvir kelimesi yuvarlak şekilde sarmak manasına gelmektedir. Yani bir şeyin üzerine dolamak, dolamak yani yuvarlak olan bir şeye dolamaktır. Bir etrafını sarmak demektir. Kurtubi tefsirinde şöyle geçiyor yani bu hususta. Eşyanın bir kısmını bir kısmının üzerine bıraktığı anlamında, yani sarığı sardı, doladı tabiri de buradan gelmektedir diyor. Sarın sarması da dolanması da tabii ki yuvarlak insan kafası üzerinde olabilecek bir durumdur. Ayrıca akıp gitmekte, dönen bir yörüngede olmak zorundadır. Yani güneş, güneş ve ay, Dönen bir yörüngede olmak zorunda. Akıp giden dönen bir yörüngede olmak zorunda. Şayet böyle olmasaydı dünyanın bir kısmı buzullar altında kalır ve bir daha da bu halden kurtulamazdı. Bu ayette de gece ve gündüzün oluşmasına yani dünyanın yuvarlak olması ve dönmesinin sebep olduğu kastedilmektedir. Yani ayette geçen geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor cümlesi hareketin şeklini belirtmekte. Dünyanın yapısını ve hareketinin şeklini ortaya koymaktadır. Ee, yine e, bu ayette geçen her biri belli bir süreye kadar akıp giden güneş ve ayı buyruk altında tutar ifadesinde akıp giden yörünge düz olsaydı ne mevsimler olurdu ne de gece ve gündüz. Bu ayetten de günlerin ayın ve mevsimlerin oluşmasının ancak dönen bir yörüngede olabileceği anlaşılmaktadır. Dünya dümdüz olsaydı kardeşlerim kutuplardaki buzulların da oluşmaması gerekirdi. Ve ekvatordaki sıcaklığın kutuplardakiyle aynı olması gerekirdi. Oysa ekvatorda Sıcaklık artarken kutup, kuzey ve güney kutuplara doğru gittikçe sıcaklık azalmaktadır. Bu da dünyanın yuvarlak olduğunun delillerindendir. Şimdi diyorlar ki kardeşlerim bunlar göz yanılmasıdır, mercek yanılmasıdır, kafirlerden elde edilen bilgilerdir. Şimdi biz İşimize geldiğinde kafirlerin bilimsel değerlerini alıp Kur'an mucizesi olarak sunup da işimize gelmediği zaman bunlar kafirlerden gelen bilgilerdir dersek mercek yanılması, göz yanılması dersek komik bir duruma düşeriz. Oysa Rabbimiz diyor ki Mülk Suresinde o yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Yani burada diyor mu e, mercekle bak, şununla bak, bununla. Bak. Eğer ki göz yanılması olsaydı, gözün yanılabileceği durumlar olsaydı, Rabbimiz neden böyle bir şey ifadesin? Gözünü çevir, bak diyor. Bir çatlak görebilir misin? Biz kafirlere dinimizi anlatırken, Kur'an'ın müthiş mucizelerinden bahsederken böyle bir iddiayı ortaya koyarsak. Bilimsel bilimsel verilere ters bir durum ortaya koyarsak hangi mucizeden bahsedebiliriz kardeşlerim? Onlar demez mi bize? Sizin işinize geldiği zaman mucize, işinize gelmediği zaman göz yanılması, mercek yanılması. Bu doğru değildir. Ben uçakla yolculuk yaptım. Bizzat kendi gözlerimle dünyanın yuvarlak olduğunu müşahede ettim. Uçağın e, penceresinden bizzat müşahede ettim. Bununla birlikte birçok ülke uzaya uydu göndermektedir. Hatta ülkeden ziyade amatör olarak bile dünyadan uzaklaşıp da görüntü alanlar olmuştur. Roket göndermek suretiyle görüntü alanlar olmuştur. Yani bu veriler, bu bilimsel gerçekler artık tamamen Herkesin kabul ettiği gerçeklerdir. Yani sadece Amerika gördü, işte başkalarına bu bilgiyi satıyor, yanlış bilgi veriyor denemez. Çünkü dünya üzerinde Rusya'sı da gitti uzaya, Çin'i de gitti, başka ülkelerden de Avrupa ülkelerinden de uzaya uydu gönderenler olurdu. Bu bilgi eğer ki yanlış olsaydı, uydurulmuş bir bilgi olsaydı mutlaka ortaya çıkardı. Ayrıca akıl sahibi bir insanın dünyanın yuvarlak olduğunu basit deneylerle ve güneşin ve ayın etrafında yani böyle bir yörüngede hareket ettiğini gün, gündüzün, ayın, gecenin, mevsimlerin oluşmasının e, idrakine varabilirdi basit bir deney yaparak. İşte kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz günümüzde de bu ayet ve hadisleri e, alıp Karşımıza gelip bunları inkar edenin kafir olacağını öne sürmekte ve e, yanlış bir e, yola sapmaktadırlar. Oysa biraz önceki e, delillerden hareketle şunu ifade ediyoruz ki, Dünya küre şeklinde, elips şeklinde e, yuvarlaktır ve dönmektedir. E, bu husustaki ayet ve hadis ayetleri açıkladık. En iyisini bilen Allah'tır. Bu hususta tereddüte mahal bırakmayacak derecede açık, açık deliller vardır. Hem Kur'an'dan hem de bilimsel gerçeklerden delillerimiz vardır. Ve Kur'an bilime ters şeyler söylemez. Evet bilim Kur'an'ı yönlendirmez. Bilime uymak zorunda değildir. Ancak insanlarca açık ve net bir şekilde ortaya konulmuş, müşahede edilmiş bilimsel gerçekleri de Kur'an elbette reddetmez. Çünkü Kur'an insanlara hep mucizeleri işaret etmiştir. Onlara bakıp onlardan akletmelerini istemiştir. Akla ve mantığa ters şeyleri istememiştir. Evet akıl ve mantık dini değildir İslam ama Mutlaka bilimsel ve akli delilleri de kabul etmiştir. Bu yönde de insanlara, kullarına Rabbimiz çeşitli işaretlerde bulunmuş, akletmelerini istemiştir. O halde kardeşlerim netice itibariyle bu olay üzerinde çokça tartışmaya girmenin anlamı yok. Bilimsel gerçeklerle Kur'an örtüşmektedir, hiçbir çelişki bulunmamaktadır. Bu büyük bir mucizedir. Bunu birçok, bu konuda birçok çalışma vardır. İnternette bir görüntülü olarak bu hususu bulmak da mümkündür. Velhamdülillahi Rabbil alemin.